...Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...Dilek Kipi'nin hikayesi. Dilek Kipi'nin hikayesi... ...birleşik fiil özelliği gösteren bir durumdadır. Öncelikle... Hikaye birleşik zamanı kısaca hatırlayalım. Herhangi bir kipte çekimlenmiş bir fiile ek fiilin belirli geçmiş zamana eklenerek yapılır. Ek fiilin diğer adı da hikaye olduğu için bu türlü çekimlere hikaye birleşik zaman denir. Dilek kipi ekinden sonra da hikaye birleşik zaman eki, idi getirilerek dilek kipinin hikayesi oluşturulur. Bu kip İhtimal, dilek, temenni, istek ve yine kullanımına göre şart anlamıyla gerçekleşmesine veya gerçekleşmemesine şahit olunmuş fiilleri, tasarlamaları anlatmak için kullanılır. Örneğin, Dün aldığın ceket güzeldi ama keşke rengi lacivert olmasaydı. Siyah bana daha çok yakışıyor. Akşam bize gelseydin birlikte çok eğlenirdik. Keşke geçen ay tatile çıksaydık. Eğer çok param olsaydı, bu evi satın alırdım. Şimdi yapacağımız konuşmayı Dilek Kipi'nin hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Eda'nın Bir Günü Merhaba anneciğim. Nasılsın? Hoş geldin kızım. İyiyim. Sen nasılsın? Derslerin nasıl geçti? İyiyim. Derslerim de iyiydi ama sınavdan daha iyi bir puan almış olsaydım çok mutlu olacaktım. Eğer çok çalışsaydın daha başarılı olurdun. Gelecek sınavda yüksek puan alırsın. Şimdi ben sana bir hediye verseydim. Sevinir miydin? Evet. Çok sevinirdim. Sana pembe bir kazak aldım. Bakalım beğenecek misin? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim anneciğim. Rengi pembe olmasaydı da mor olsaydı daha iyi olurdu. Bunu almasaydım hiç alamayacaktım. Çünkü sonuncusu buydu. Bunu da beğendim anneciğim. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Okuldan gelirken teyzemi gördüm. İşim olmasaydı da ben de seninle gelseydim. Anneni de görürdüm dedi. Bana da telefon açtı geçen gün. Çaya davet etti. Alışveriş yapmam gerekiyordu. Alışverişe çıkmasaydım gelirdim dedim. Özledim ben de teyzeni. Teyzem öyle söylemiyor ama. Eğer özleseydin onu şimdiye kadar arayacağını düşünüyormuş. Üzülmüş herhalde biraz. Ya da bana öyle geldi. Olur mu hiç? Meşgul olmasaydık aramaz mıydım? Keşke akşam arasaydık da durumu anlatsaydık. Merak etme anneciğim. Eğer yarın yağmur yağmazsa bize çay içmeye gelecekmiş. Şimdi de yaptığımız konuşmada geçen Dilek Kipi'nin hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Eğer çok çalışsaydın daha başarılı olurdun. Şimdi ben sana bir hediye verseydim. Sevinir miydin? Rengi pembe olmasaydı da mor olsaydı daha iyi olurdu. Bunu almasaydım hiç alamayacaktım. İşim olmasaydı da ben de seninle gelseydim. Anneni de görürdüm. Alışverişe çıkmasaydım gelirdim. Eğer özleseydin, onu şimdiye kadar arardın. Meşgul olmasaydık aramaz mıydım? Keşke akşam arasaydık da durumu anlatsaydık. Şimdi de okuyacağımız metindeki Dilek Kipi'nin hikayesinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat edelim. Ali'nin Rüyası Ali o sabah çok mutlu uyanmıştı. Çünkü rüyasında hayranı olduğu futbol oyuncusu ona imzalı bir top hediye etmişti. Ali bir an keşke her şey gerçek olsaydı diye düşündü. Keşke onu gerçekten görebilseydim, elini sıksaydım... Ve teşekkür etseydim diye geçirdiği içinden. Ali elbiselerini giydikten sonra kahvaltı yapmak için mutfağa gitti. Annesi kahvaltıyı hazırlamıştı. Babası masanın başındaydı. Biraz daha erken uyansaydın, beraber kahvaltı yapsaydık. Çok az zamanın kaldı, servisin gelmek üzere dedi babası. Babasının bu sözleri karşısında Ali, hemen bir şeyler yiyip ailesine, Hoşça kalın dedikten sonra okula gitti. Ali okuldan sonra yorgun bir şekilde eve geldi. Onu yoran dersler değildi. Okuldayken arkadaşlarıyla ders aralarındaki boş vakitlerde futbol oynamıştı. Çünkü hayranı olduğu futbolcuyu görebilmesi için kendisinin çok iyi futbol oynaması gerektiğini düşünüyordu. Biraz dinlendikten sonra dışarıya çıkıp yine futbol oynamak istedi. Futbol oynadıkça tekniği gelişecekti. Ancak annesi buna izin vermezdi. Eğer ödevlerini tamamlasaydı dışarıya çıkabilirdi. Ama yorgun olan Ali'nin ders yapacak hali yoktu. Ancak ne olursa olsun ödevlerini bitirmeliydi. Akşam yemeğinde ailesine gördüğü rüyadan söz etti. Ailesi onu ilgiyle dinledi. Bu rüyanın gerçek olabileceğini söylediler. Annesi, Ali'nin yemeğini bitirmediğini görünce, Ali'ye, yemeğini bitirseydin en azından yine rüyanda görürdün dedi. Bunun üzerine Ali hemen yemeğini bitirdi. Ali rüyasının gerçek olmasını istiyordu. Acaba her konuda daha da gayretli olsaydı, gerçek olur muydu rüyası? Ali'nin babası işten dönerken, bir alışveriş merkezinin önündeki afiş dikkatini çekti. Ali'nin hayranı olduğu futbolcunun bir hafta sonra imza günü vardı. Babası Ali'ye mutlu haberi verdi. Ali, sevinçten havalara uçuyordu. Ali o akşam çok rahattı. İçinden imza günü keşke yarın olsaydı da babamla erkenden gitseydik diye geçirdi. Daha gayretli ve daha dikkatli bir çocuk olacağına kendi kendine söz verdi. Eğer bu sözünde durursa, bütün rüyaları gerçek olabilirdi. Bunları düşünürken uykuya dalan Ali, yeni bir rüyaya merhaba diyordu. Şimdi de okuduğumuz metindeki Dilek Kipi'nin hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Ali bir an, keşke her şey gerçek olsaydı diye düşündü. Onu gerçekten görebilseydim. Elini sıksaydım. Teşekkür etseydim. Biraz daha erken uyansaydın. Beraber kahvaltı yapsaydık. Eğer ödevlerini tamamlasaydı, dışarı çıkabilirdi. Yemeğini bitirseydin, en azından yine rüyanda görürdün. Ödevlerini zamanında yapsaydı. İyi bir çocuk olsaydı. ...daha gayretli olsaydı. İmza günü keşke yarın olsaydı. Babamla erkenden gitseydik. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz... ...Dilek Kipi'nin hikayesiydi. Konuyu tekrar edecek olursak... ...Dilek Kipi'nin hikayesi... ...birleşik fiil özelliği gösteren bir durumdadır. Öncelikle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 Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. İyi günler. Türkçe öğreniyorum.